أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهددية لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري بحل العقدة من لساني يفقه كولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث bizidni ilmen fehmem mahqni bis-salih. a'udubillahi minash-shaytanir-racim. bismillahir rahim fa'iza ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Kıymet gemat Müslüman İkbal Din bizleri mutluluğa eriştirecek olan ve bizleri Allah'ın razı olduğu bir hayata kavuşturacak olan İslam dinine inanmış bulunuyoruz. Elhamdülillah. İslam dinine inananlara Müslüman deniliyor. Müslümanlar ise Allahu Aziyumuşşanın yaratmış olduğu şu yeryüzünde onun emirlerine Uyan onun gösterdiği yolda giden ve onun gönderdiklerine tabi olan demektir Bizler de Allah'u azımışşnın bu göndermiş olduğu din İslam dinini kabul etmiş insanlarız Zira Allahu Azimüşan kulların bu dine girmelerini ve İslam dinini kabul etmelerini istiyor ve bundan razı olduğunu bildiriyor. Es-sâidü billâh. El-yevme ekmeletu lekum ve etmemtu aleikum ni'metî ve raziytu lekumü'l-İslâm ed Allah-u Azimüşşem buyuruyor ki, Bugün dininizi ikmal ettim. Üzerinizdeki nimetimi de tamamladım, eksik bırakmadım. Ve din olarak da İslam dinini seçtim ve benimsedim. İstiyorum ki İslam dinine tabi olasınız ve kurtulasınız. Elhamdülillah, Bizler de İslam dinine tabi olan Müslümanlarız. Rabbim bizi bu dinden ayırmasın. Bu dinin gereklerini getirmek mecburiyetimiz var Müslümanlar. Sözlerimizin başında söylediğimiz gibi bu din bize mutluluk getirir, huzur getirir, rahatlık getirir. Allah'ın dinine tabi olan rahat eder. Allah'ın dininin, Allah'ın çizdiği çizginin dışına çıkan da dertten ve sıkıntıdan kurtulamaz. İslam dini hem mutluluk dini hem de insanın rahat edebileceği bir dindir. Böyle bir hayat nizamı olan dinimiz, tabii ki hayatın her safhasında bize yol gösterici bir din olması gerekiyor. Her safhasında eksiklerimizi tamamlaması ve kafamızdaki suallere cevap vermesi gerekiyor. Evet İslam dini de bizleri hayatımızın her safhasında iyiye ve güzele yönlendirecek bir dindir. Yeter ki biz ona tabi olalım. İslam dininin belirlediği ve tanzim ettiği kurallardan birisi de çalışma hayatıdır Müslümanlar. İnsanın çalışması. İslam dini çalışkanlık ister. Çalışkan insanları sever ve insanı çalışmaya teşvik eder. Tembellik, pintilik, İslam dininde olmayan, Müslümanlara yakışmayan hareket ve tavırlardır. İnsan çalışacak. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَةٍ Allah-u Azimüşşem buyuruyor ki dünyadan da nasibim var onu da unutma. Bu dünyada yaşıyoruz, Efendim, yeme ihtiyacımız var, istirahat ihtiyacımız var, evlenme, çoğalma ihtiyacımız var. Ve bu ihtiyaçların da giderilmesi için gerekli olan kurallar İslam dininde belirlenmiştir. Çalışma da bu kurallardan birisi Müslümanlar. Müslüman insan çalışkan insandır. Zira sen çalışarak kendini meşgul etmezsen şeytan gelir seni meşgul eder. Ya sen boş boş oturursan şeytan gelir seni meşgul eder. Mutlaka çalışmak gerekir. Mutlaka bir meşguliyet gerekir insan için. İlim adamının ilimle meşgul olması, tüccarın ticaretle meşgul olması, efendim adalet tesisi vazifesini üstlenenin onunla meşgul olması. Vatan savunmasından görevli kişilerin onunla meşgul olması gerekiyor. Evde boş boş oturunca kahve köşesinde boş boş oturduğu zaman insan mutlaka şeytan gelir onu meşgul eder. İnsan çalışırken aklına şeytani fikirler gelmez değil mi? İşine vermişse eğer kendini şeytani fikirler gelmez. Ama insan bir işle meşgul olmadığı zaman, oturduğu zaman aa, aklından bin bir türlü şey geçmeye başlar. Bir sürü şey geçmeye başlar. Her kendisi gibi bir tane daha boş adam bulmuşsa tamam. Ondan sonra artık orada konuşulanlar, orada anlatılanlar, orada yapılan programların çoğu İslam'a aykırı olan ve Allah'ın razı olmadığı şeylerdir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Çoğu böyledir yani. Boşsan eğer şeytan seni gelir meşgul eder Müslüman. Allah-u ayeti kerimeyle. Ve Resulü'nün hadis-i şerifleriyle bizleri çalışmaya sevk etmiş ve teşvik etmiştir. Cuma suresinde Allahu Azemuşşan buyuruyor ki: Ya eyyuhellezine amenu izanudiye lis salati min yevmil cum'a. Ey müminler. Cuma günün namaza davet edildiğiniz zaman, yani ezan okunduğu zaman, cuma ezanı, cuma namazı ezanı okunduğu zaman Şaş havle ila ve teru'l bey'. Alışverişi bırakın, işinizi bırakın, dükkanınızı kapatın, çarşı pazarınızı bırakın ve dost doğru namaza koşun, Allah'ı zikre koşun. Cuma namazına koşun. Zâlikum hayrul lekum in kuntum Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlı olandır. İşten daha hayırlıdır o anda cuma namazı. Alışverişten daha hayırlıdır. En kârlı alışverişten daha hayırlıdır cuma namazı. Alimler bu ayeti kerimeden şu sonucu çıkartmışlardır. Cuma günü, cuma namazının için ezan okunduğunda artık alışveriş yapmak haramdır. Alışveriş yapılmaz. Haramdır. Ne zamana kadar? Ta cumanın farzı kılınıp cemaat dağılıncaya kadar bu haram devam eder. Bu yasak devam eder. Feda قُلِّيَتِ salatu Namazı kıldınız. Namaz bittikten sonra فَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzüne dağılabilirsiniz artık. Artık camiden mescitten çıkabilirsiniz. وَبْتَغُوا مِنْ min اللّٰهِ Çalışmak için Allah'ın fazlını aramaya çalışın. Artık çalışmaya başlayın, artık işinizin başına gidin, artık alışverişinize dönün diyor Allah-u Azimuşşan. Ha, alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz. Demek ki cemaati Müslümin, Allah-u bizi çalışmaya, işe, iş ortamına, alışverişe teşvik ediyor. Cuma günü, Cuma namazı vaktinin dışında alışveriş için başka hiçbir haram vakit yoktur. Yalnızca Cuma namazı vaktinde alışveriş yasaktır. Onun dışında çalışacaksınız, onun dışında uğraşacaksınız, kazanacaksınız. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ma ekel ahdun ta'amen kattu, khayran min en yekul min ameli yedhi." Adem oğullarından, insanlardan hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık temin etmemiştir. Elinin emeği çalışmasından, kendi çalıştığının, kendi kazandığından yemiş olduğu yemek lokma rızık en hayırlı rızık odur işte. Çalıştın kazandın, el emeği göz nuru döktün, ter döktün terinin karşılığını aldın. Ve onunla rızıklandıysa en hayırlı rızık odur. En hayırlı para odur. En hayırlı harcanacak para odur. Ve inne nebiyyallahi davud aleyhisselam kâne ye'külü min ameli yedihî. Allah'ın peygamberi davud aleyhisselam da böyle yapıyordu. O da çalışıyor, kendi elinin emeğinden kazanıyor ve o kazandığı parayı harcayarak yemeğini yiyor. Davut Aleyhisselam büyük peygamber. Aynı zamanda devlet başkanıydı Davut Aleyhisselam. Saltanat sahibiydi Davut Aleyhisselam. Yani her şey elinin altındaydı. Meşru çerçevede yemesi için etrafında da rızık temini için imkan vardı. Buna rağmen Davut Aleyhisselam ne yapıyordu? Geçiminin temini için Allah-u Azimuşşan ona demiri istediği gibi eğip bükmesini öğretmişti. Demiri alıyor, hamur gibi eğiyor, büküyor, istediği şekle sokuyordu. Davud Aleyhisselam o demirden zırh yapıyor ve onu satıyor. Onun parasıyla geçimini temin ediyordu. Cemaat-i Müslümin çalışmak peygamberlerin mesleğidir aynı zamanda peygamberlerin mesleğidir peygamber efendimizden öğrendiğimiz şu hadisi şerif bakın bize peygamberlerin mesleğinin çalışmak olduğunu ifade ediyor ve kâne davudu zerrâden davud aleyhisselam zırhçıydı zırh yapıyordu ve kâne âdemu harrâden aleyhisselam çiftçiydi çalışıyordu Çiftçilik yapıyordu. Ve kâne Nuh'un neccâran. Nuh aleyhisselam da marangozdu. Bir mesleği vardı hepsi. Ve kâne İdrisu Khayyatan, İdris aleyhisselam terzi idi diyor Peygamber Efendimiz. Ve kâne Musa rayen, Musa aleyhisselam da çobandı buyuruyor. Bütün peygamberler bir iş tutmuşlar ve çalışıyorlar elinin emeğinden kazançlarını temin etme yoluna gidiyorlardı. Peygamber Efendimiz de tüccardı biliyorsunuz. İyi de başarılı da bir tüccardı. Mekke-i Mükerreme'de en başarılı tüccarlardan birisiydi. Hazreti Hatice validemizle tanışması bu vesileyle oldu. Peygamber Efendimiz'in dürüstlüğünü, Peygamber Efendimiz'in sağlamlığını, Duyan Hazreti Hatice validemiz, Hazreti Hatice validemiz de Mekke'nin büyük tüccarlarından. Hanım ama ticaret yapıyor tüccar. Demek ki hanımlar meşru çerçevede harama düşmeden ticaret yapabilirler. Hanımlar da yapabilirler ticaret. Tabi ticaret yaparken harama düşmeyecek, tesettüründen vazgeçmeyecek. Bunlara dikkat edilecek. Hz. Hatice Validemiz, Peygamber Efendimiz'e teklif gönderdi. Benim ticaret kervanımın başına geçsin, ticaret kervanımdan sorumlu olsun. Ticaret kervanı gönderiliyor. Şama, Yemen'e, uzak yerlere. Sorumlu olsun, benim adıma alışveriş yapsın. Yani bir nevi satış müdürüm olsun diye bir teklif gönderdi Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'e teklifi kabul etti. O ticaret kervanıyla ticaret yapmak için Yemen'e Şam'a gitti. Ve o ana kadar Hazreti Hatice validemizin ticaretten en çok kar ettiği dönem o dönemdir. Peygamber Efendimiz'in kervanın başında olduğu ve ticaret sorumlusu olduğu zamandır. Peygamber Efendimiz de ticaret yaptı. Eshabı kiram ticaret yapanlar vardı, ziraat yapanlar vardı. Tarlada çalışıyorlar, vurma bahçelerinde çalışıyorlar. İşlerini bitirdikten sonra geri kalan zamanlarında koşuyorlar, geliyorlar. Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bulunuyorlar, ders halkalarına katılıyorlardı. Ama dünyayı bırakmış değillerdi. Dünya alanında uğraşıyorlar çan sanasi ve Ke millet dünya dünyadan da nasibini unutmayacaksın öyle ya. sen yiyeceksin içeceksin giyineceksin ihtiyaçlarım var bu dünyada Eğer evliysen Allah'u azıılmışan sana emanet etmiş olduğu zevcenin hanımının Çoluk çocuğunun geçimini de temin etmek için çalışman lazım Başka bir hadisi şerifte buyruluyor ki: "Men ba'te kellen min amelihi ba'te ma'furan leh". Kim işinden yorulmuş bir şekilde dönerse, gecelerse, Allahu Azze ve mazhar olur. Allah onun günahlarını affeder. Bir insan gitmiş, dürüst bir şekilde çalışmış, harama düşmeden helal çerçevesinde çalışmış ve çalışmanın sonucunda yorgun düşmüş, akşam gelmiş evinde istirahatine çekilmişse Allahu Azimuşşan o çalışmasından ve yorulmasından dolayı onun günahlarını affeder buyuruyor Peygamber Efendimiz çok meşhur bir söz vardır çalışmak ibadettir deriz değil mi evet çalışmak ibadettir Müslümanlar bu söz doğrudur ama şartlarına uygun olursa doğrudur tabi. Herkesin çalışması ibadet olmaz. Peki nedir şartları? Bir kere helal bir işlen uğraşması lazım. Haramla meşgul ise Allah'ın haram ettiği bir işte çalışıyorsa veya ona vesile oluyorsa o insanın çalıştığı da haram kazandığında haramdır Müslümanlar. Mesela Allah-u kumarı yasak etmiştir. Bir insan kumarhane açmış oradan geçimini temin ediyorsa o kişinin çalıştığı ve kazandığı haramdır. Allah-u Azimuşşan içkiyi haram etmiş. Bir insan dükkanının rafına içki koyuyorsa, şarap koyuyorsa, bira koyuyorsa, satıyorsa o insanın çalıştığı da kazandığı da haramdır. Allah-u Azimuşşan faizi yasak etmiş. Bir insan faiz işleten müessesede çalışıyorsa, vazife yapıyorsa o insanın çalıştığı da kazandığı da haramdır. Bunda hiçbir şekilde şüphe yoktur. Bu insanın çalışması ibadet olur mu? Olmaz. Demek ki bir kere işimiz haram olmayacak, helalından olacak. Bu bir. İkincisi kulluk vazifelerinde yerine getiriyorsak beş vakit namazı kılıyor isek çalıştığımızı da helal yoldan kazanıyorsak o insanın çalışması ibadettir. Sabahleyin bir insan evden çıkarken, işine giderken şöyle niyet ediyorsa, ya Rabbi senin bana emanet ettiğin çoluk çocuğumun rızkını helalından kazanmak için yola çıktım. Ya Rabbi işimi rast getir, çalışmamı bereketli eyle, kazançlı eyle duasıyla çıkıyorsa akşam evine dönene kadar yapmış olduğu bütün işler çalışmayla alakalı. iş görüşmesi yapmış, satmış, almış, tartmış, efendim sırtına yüklemiş, götürmüş, getirmiş. Bütün işler onun için ibadet sevabıdır. İbadet sevabı olarak yazılır. Çalışma böyle ibadet olur. Evet, çalışmada ibadettir ama harama düşmeden ve vazifeler yerine getirilerek yapılırsa ibadettir. Bir insan namaz kılmıyor ama günün 12 saati çalışıyorsa. Ondan sonra arkadaş niye namaz kılmıyorsun dediğin zaman E hoca çalışmak da ibadettir. Ben de çalışıyorum böyle ibadet ediyorum derse bu yanlıştır. Kendisini kandırıyor bu. Böyle söyleyenler var değil mi? Ya niye namaz kılmıyorsun? E hoca çalışmak ibadettir biz de çalışıyoruz. Bu yanlış. Namazını kılacaksın vazifelerini yapacaksın. Ondan sonra çalışmanın her dakikası, her saniyesi ibadet olarak sayılır ve yazılır. Buna dikkat etmek lazım. İnne atyebama akala erculu min kesbihi. Kişinin yediği en temiz, en güzel yemek kendi çalışmasından elde ettiği yemektir. Kendi kazancının elde ettiği yemektir. Hakikaten bunu da insan kendi hayatında görebiliyor, fark edebiliyor yani. Bir insan bakıyorsun, sabahtan akşama kadar Allah'ın vermiş olduğu güç nispetinde çalışıyor. Efendim kazma sallıyor, kürek sallıyor veya masa başında iş yapıyor, iş bitiriyor, vazife yapıyor, çalışıyor yani. Ay sonunda da maaşını alıyor. O insanın o maaşını ...o helal yoldan kazanmış olduğu maaşını yerken müthiş bir zevk, müthiş bir güzellik elde eder. Zevkle yer yani onu. Ama öbür tarafta bir insan da bakıyorsunuz haram yoldan kazanıyor. Mesela kumar oynuyor. Parasını toto'ya yatırıyor, lotoya yatırıyor, milli piyangoya yatırıyor. Oradan kazandığı parayla geçimini temin etmeye çalışıyor o insana da bakarsanız belki parası çoktur, belki her istediğini de alabiliyordur ama gidin sonun onun yediği, onun harcadığında hiçbir tat yoktur, hiçbir zevk yoktur, zevk kalmıyordur yani. Bir işçi, maaşını aldıktan sonra, pazardan aldığı iki kilo domates, koltuğun altına sıkıştırdığı iki tane ekmek, hiçbir lezzetle yenilir. Böyledir. Kendi çalıştığı, kendi elinin emeğidir bu. Öbürsü de efendim kumar sonuçlarına bakar, piyango sonuçlarına bakar, onu takip eder bir ömür boyu veyahut rüşvetlen, rüşvetle, gayrimeşru yollarla kazancını temin eder. O da götürür evine ekmek. Fakat onun yediği ekmekte lezzet yoktur, tat yoktur. Allah Resulü bildiriyor ve bizler de hayatımızda bunu görüyoruz. Mutlaka fark ediyoruz. Çalışmak önemlidir. Cemaat-i İslam dininin bildirdiği üç temel kazanç yolu vardır. Birisi ziraat. Ziraatlan insan geçimini temin eder. Ziraatçılık da güzel bir meslektir. Belki cemaatimizin birçoğu ziraatçılık yaparak bu zamana şu ana kadar gelmişlerdir. Memleketimizde ziraatçılık yapılıyor. İkinci kazanç yolu ise sanattır. İnsan sanatınla da ekmeğini kazanır. Rızkını temin edebilir. Sanatkardır, okumuştur. Sanat icra ediyordur. Bununla da ekmeğini kazanabilir. Üçüncüsü de ticarettir. İnsan ticaretinden de ekmeğini kazanabilir. Ki en yaygın insanın, insanların rızık temini için en yaygın yol bu yoldur tabii ticaret yoludur. Ticaretten de rızkını temin edebilir. Ama bunun da şartları var Müslümanlar. Ticaretten kazancın temininin şartları vardır. Nedir? Mutlaka ve mutlaka helal yoldan kazanç olacak. Harama bulaşılmayacak. E nasıl olacak bu? Eğer tartıyla satıyorsan tartına dikkat edeceksin Vafulke ile lakikiltum vezinu bil kıstaası mustakıyı. Tarttığın zaman doğru tartacaksın. Terazini çok dikkatli kullanacaksın. Öyle insanlar var ki Müslümanlar? sanki zengin olacaklarını farz ederek, düşünerek türlü türlü yollara başvuruyorlar. Yani her poşetten, her tartıdan 10 gram, 15 gram çalmakla zengin olacağını ve o çaldıkları malın da kendilerine bir fayda sağlayacaklarını düşünerek tartılarda değişik değişik ayarlamalar yapanlar var. Gazetelere çıktı, televizyonlara, haberlere çıktı, yakalandı. Adam kilo demiri var ya, kilo demiri. Kilo demirini almış, kilo demirinin altını oymuş, altına daha hafif gelecek bir şeyler sıkıştırmış ve ondan tartıyor. Ya iki kilo domatesle sen ne kaçırabilirsin ki? Yüz gram kaçırsan ne olur yani? Ha, diyeceksin ki hoca pazarda olursa 100 kilo 100 kilo şey 100 gram 100 gram epey bir şey olur sonucunda. Olur ama Müslümanlar haramdan kazanılanın insana bir faydası olacağını mı zannediyorsunuz? Kesinlikle fayda olmaz. Haramdan kazanılan haram olur. Zıkkım olur, dert olur, kan olur insanaya. Kat kat çıkar insanlar. Onun için dürüst tüccar ne yapar? Benden gitsin der. Aman 10 gram, 20 gram, 50 gram benden gitsin. Bir tane domatesi fazla atar benden gitsin. Benim hakkım geçsin, helal olsun. Aman müşterinin hakkı bana geçmesin der. Çünkü hangi birisinin hakkını ödeyeceksin? Akşama kadar kaç kişiyle karşılaşıyorsun? Kaç kişiye satış yapıyorsun? Hangi birisinin hakkını ödeyeceksin? Haram katmamak lazım Müslümanlar işe. Bir eşya üretiyorsan, bir malzeme mal üretiyorsan en sağlamını yakmaya bakacaksın. Niçin? Senin o ürettiğin mal sağlam olduğu için satılıyor. Çok sağlam yaparsak sonra kime satacağız bu malı? Ne yapalım? Öyle bir ayarlayalım ki bir ay kullansın bir aylık ondan sonra kırılsın bu. Kırılsın ki bir daha satalım diye. Böyle bir düşünce de İslam'la yakından alakası olmayan bir düşüncedir. Sağlam yapacaksın ki Rabbim rızkını göndersin sana ve çalıştığına da bereket versin. Yoksa bereketi olmaz. Bereket olmaz. Sağlam yapacaksın. İşinin hakkını vereceksin. Eğer işçiysen Müslüman. Sana işverenin ne şartlarda aldığını söylemişse, işte sekiz saat çalışacaksan, sekiz saat bil fiil çalışacaksın, kaytarmayacaksın. Aman vakit dolsun da buradan bir an evvel kaçayım gideyim demeyeceksin. Ustabaşın gözün önünde iyi çalışıp, ustabaşı arkasını döndüğü zaman, patron arkasını döndüğü zaman kaytarma yoluna gitmeyeceksin. Aksi takdirde aldığın parayı hak etmemiş olursun, bu da haram olur. Öyle buna dikkat edeceksin. Aman haramdan uzak duracaksın. Haram malzemeyi dükkanına sokmayacaksın, satmayacaksın Müslümanlar. Haram yola girmeyeceksin. Şu faizdi, bu krediydi. Haram olan yola başvurmayacaksın kesinlikle. Helalından rızkın temini için çalışacaksın, gayret edeceksin. Eğer böyle yaparsan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi o çalışmanın sonucundan tatlı bir rızık temin edersin. Yediğinden bir şey anlarsın. Onu götürüyorsun, çocuk, çoluk çocuğuna yediriyorsun. O çoluk çocuğundan da bir fayda temin edersin. Haramla beslersen çocuğunu, haramla beslenen çocuktan ne hayır gelir? Kursağında haram olan çocuktan ne hayır gelir Müslümanlar? Helal rızıktan temin için gayret edeceğiz Müslümanlar. Evet, inanmış olduğumuz din, İslam dini Bizi çalışmaya teşvik ediyor ve çalışırken de nelere dikkat etmemiz gerektiğini de kurallarını da koyuyor Müslümanlar. Sen işverensin, sen işçisin, ne olursan ol seninle alakalı İslam dininin belirttiği, gösterdiği kurallara uyarak çalışmana devam etmen lazım ki bereketli olsun kazancın, kazancın bereketli olsun. Rabbim cümlemizi duyduklarımızda amel etmeyi nasip eylesin Müslümanlar. İslam dinine sıkı sıkıya sarılmayı, dört dörtlük İslam'ı yaşamaya gayret etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Yalandan, dolandan, çalmaktan, çırpmaktan, insanları dolandırmaktan, haksız kazanç sağlamaktan bizleri muhafaza eylesin. Rabbim bu iman ile çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Bir hatırlatma, önümüzdeki hafta salı günü, akşam Miraç kandili, Recep-i Şerif'in 27. gecesi geldi. Daha yeni başlamıştır Recep-i Şerif, nasıl geçti? 27. gecesi geldi, kandil gecesi, Miraç kandili gecesi, oruç tutmak isteyenler salı gününü ve çarşamba gününü oruçla geçirebilirler. Nafile bir oruçtur, fakat sevabı büyük tabi Recep-i Şerif'te tutulan orucun. Akşam da program yapacağız burada. Miraç kandiliyle alakalı bir sohbetimiz olacak. Yatsı namazını kılıp başlayacağız sohbete. Ee, arkadaşlarımıza eşe, dosta duyuralım. Buyursunlar sohbete gelsinler. Bu geceyi en azından camide böyle bir sohbetle ihya etme yoluna gitmiş olalım inşallah. Bunu da duyurmuş olalım. Allah rızası için el-Fatiha.